Auzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi'l vahidil kahhar ve's salatu ve's selam ala nebiyin'l muhtar ve ala alihi ve ashhabihi'l ethar ve ala jami'il enbiya'i vel mursalin el ebrar Kıymetli kardeşlerim bir cumartesi gecesinde bir ilim meclisinde Cenab-ı Hak tekrardan bizleri buluşturdu elhamdülillah. İnşallah bu büyük bir nimet hem sizin için hem benim için bu güzel nimetin hakkını ödeme adına da gayret içerisinde oluruz ki Allah verdiği nimetleri daha farklı bir biçimde ziyadeleştirsin. İlim nimetinin Şükrü sadece elhamdülillah diyerek yerine gelmez. Her nimet için böyledir. Elhamdülillah netice itibariyle işin kavli şükrüdür. Sadece o olursa işin bir boyutu olmuş olur. Ama özellikle ilim nimetinin şükrünün eda, edebil, eda edilebilmesi biraz da o ilmin verdiği mesajların hayata taşınmasıyla mümkündür. Yani amelle mümkündür. Birbirimize o manada destek olalım. Birimizin eksiğini birimiz tamamlasın. Bu manadaki acziyetlerimiz çok. Hepinizin malumu İnşallah daha farklı bir biçimde amel sahasında güzellikleri arttırma adına gayretimiz ve azmimiz biraz daha fazlalaşsın. Çünkü buna çok ihtiyaç var. Konuşanların çok, yaşayanların az olduğu bir zamanda yaşıyoruz. Ne yazık ki. Rivayetlerin çok, riayetlerin az olduğu bir zamanda yaşıyoruz. Tebliğin çok, temsilin az olduğu bir zamanda yaşıyoruz. Öyle olduğu için de bakın etrafımızda işte şu insana gidelim oradan Kur'an kokusu geliyor. Şu insanın yanında biraz oturalım onda Resulullah'ın kokusu var. Falanca insanla biraz daha teşri mesai'miz olsun onda sahabenin iklimi var dediğimiz insanlar çok az. Eskiden yaşlılarımızda vardı bu şimdi öyle bir garip hal oldu ki Yaşlılarımız da bunu kaybetti. Yaşlılarımızda da istenilen oranda yok. Bütün yaşlılarımızın, büyüklerimizin ellerinden öperek bir şey söyleyeceğim. Zaten bu nesil büyümüyordu. Bu nesil büyümediği gibi büyüyenleri de küçülttü. Ne yazık ki dedelerimiz, babalarımız gün geçtikçe bu olumsuz ve menfi atmosferden etkilenerek çocukça davranışlar ortaya koyuyorlar çocukları büyütecekleri yerde onlar farklı bir biçimde makarayı tersine seriyor, sarıyor bu umumi bir hal zaten yani bir yerde bir beldede bir zaman diliminde bir menfiyat olunca bundan yaşlısıyla genciyle kadınıyla erkeğiyle herkes etkileniyor ve şu anda da biz de ne yazık ki bundan etkilenenlerdeniz işte ben onun için söylüyorum, hep söylüyorum, Allah nefes verdiği müddetçe de söyleyeceğim. Diyorum ki başta kendi nefsime, sağına soluna bakmana gerek yok. Kendine bu manada numune aramana da gerek yok. Kendin güzel olmaya çalış, iyi olmaya çalış, adam olmaya çalış. Ona buna faturayı keserek kurtaramazsın, dünya hepsi kötü olsa sen iyi olmak zorundasın. Herkes davasından vazgeçse sen dava adamı olmak durumundasın. Bütün bir dünya başka bir yöne doğru evrilse gitse sen hak ve hakikat adına o bildiğin hakikatin hakkını yerine getirmek zorundasın. Dolayısıyla bahanelere kapı açarak ona buna bu işi havale ederek ne yapalım uydum kalabalığa diyerek e bütün dünya böyleydi ben de böyle oldum diyerek için içinden kurtulamayız. Dolayısıyla bu manada bakışlarımızı biraz daha kendi üzerimizde yoğunlaştırıp kendimizi adam etmenin gayret ve mücadelesini vermek zorundayız. Allah hepimize bu mücadelede yardım etsin. Şu zor zamanda bizi bize bırakmasın, bizi hayra yönelsin, hayır adına bazı güzellikleri daha farklı bir biçimde hayatımızda çoğalsın. Kıymetli kardeşlerim, Bugünkü dersimin söz perdesini Bediüzzaman'dan açmak istiyorum şöyle güzel bir sözü var biliyorsunuz iman hakikatleri konusunda çok güzel tespitleri var o hakikatlerin nasıl anlaşılması gerektiği konusunda bu çağa reçete sunabilecek güzel güzel bazı mesajlar bizlere iletmiştir o mesajların bir tanesi de 23. sözdür İman hakikatlerinin en güzel anlatıldığı bahistir o bahis. Orada şöyle bir cümle kullanır Bediüzzaman Hazretleri. Tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül ise saadeti dareini iktiza eder. Tam da bizim konumuz bu kadar güzel özetlenebilirdi bir cümleyle özetlendi. Tevhid teslimi gerektirir. Eğer tevhid varsa ki geçen dersimizin konusuydu tevhid, gerçek bağına da tesis edilmişse teslim, teslimiyet o zaman ortaya çıkar. Çünkü teslimiyet dediğiniz şey aslında tevhidin meyvesidir, tezahürüdür. Bir bünyede, bir zihinde, bir kalpte istenilen oranda tevhid yoksa, Oradan teslimiyet adına bir şeyi konuşmanın da aslında bir anlamı yok. Olmaz da zaten konuşsak da söylesek de lafta kalacak sözde kalacaktır. Dolayısıyla zeminde olması gereken tevhid. Tevhid teslimi teslim ise tevekkülü ortaya çıkarır. Tevekkülün ne olduğunu da gelecek ders göreceğiz Allah izin verirse. Gerçekte tevekkül dediğimiz şey. İmanın yani tevhidin yani teslimiyetin bir yönüyle meyvesi olan o güzel hasletin bugün Müslümanlar olarak hayatımızda ne kadar azaldığını göreceğiz. Allah'ı vekil tayin etmek her işi Allah'a havale ederek yapabilmek bu önemli bir şey ama Müslümanlar olarak tevekkülü biz çoktan öldürmüşüz. Hayatlarımızdan çekip gitmiş tevekkül farkındayız değiliz o ayrı bir mesele ama böyle bir derdimiz var bizim öldürmekle kalmamışız üzerine kocaman bir türbe dikmişiz sanki bir daha uyanmasın gelmesin diye o manada da bir şeyler yapmışız salasını da okumuşuz ve bunu da yaptığımız için de ne yazık ki Allah'ın bizden istediği şekliyle bir kulluk ortaya çıkmıyor. Ufacık bir imtihan ufacık bir dünyevi bela musibet biz bela yurdundayız cefa yurdundayız biri bitecek biri başlayacak. Şu yaşımıza kadar neler gördük neler geçirdik bundan sonra Allah kim bilir bizi nelerle imtihan edecek. E Şimdi ufacık bir imtihan geldiği zaman eğer kulluk adına bazı şeyler ortadan kalkıyorsa kaderi tenkit edecek cümleler dilimizden dökülüyorsa Bazen dişimizi sıksak o kaderi tenkit ederek cümleleri söylemesek ama kalbimizden aklımızdan niye Allah'ım ben niye bana geldi niye şöyle oldu niye böyle oldu diye o serzenişler tevekkül anlayışının ne kadar sıkıntılı bir noktada olduğunu gösteriyor. E o da olursa eğer yani teslim tevekkülü getirirse o zaman saadet-i olur iki cihan saadeti olur. Yani bunlar sadece ahiret adına bir mutluluğu mümine kazandırmaz. Hem ahiret mutluluğunu kazandırır hem dünya mutluluğunu kazandırır. Mümin böyledir zaten belki dış dünyada imtihanları ağırdır belalar musibetler farklı bir biçimde onun dünyasını sarmıştır. Ama iç dünyasında öyle bir huzur vardır ki o huzur bambaşka bir saadet ona kazandırmıştır. Şimdi bugün bugünün dünyasında huzur yoksa eğer saadet yoksa eğer neyin olmadığını da ortaya çıkarmış oluyoruz aslında. Huzur yoksa eğer tevekkül olmadığı içindir. Tevekkül yoksa eğer teslimiyet olmadığı içindir. Teslimiyet yoksa eğer tevhid olmadığı içindir. Başta tevhid olsaydı yani la ilahe illallah sözünü... Allah'ın istediği gibi söyleseydik öyle bir la deseydik ki her şeye ne varsa kazınması gereken, atılması gereken, hayır denilmesi gereken, yok denilmesi gereken ne varsa hepsine bir la diyebilseydik. İlla Allah'ı onun üzerine getirip bina edebilseydik hayatımızda teslimiyet olacaktı. O da tevekkülü, o da saadeti dareini bize kazandıracaktı. Allah yine de eksiklerimize rağmen bizlere nasip eylesin. Farkındasınız, farkında olduğunuz bir şeye sizin nazarlarınızı çekmek istiyorum. Huzursuzluk umumi bir hale dönüştü. Bakın insanların yüzlerinde inanılmaz derecede o huzursuzluğun tezahürünü görüyorsunuz. Selamlaşma bir İslam beldesi olan bu topraklarda bile aramızdan çekip gitti. Birbirimize karşı farklı nazarlarla bakıyoruz artık. Komşular öyle, akrabalar öyle, tanıdıklar öyle, tanımadıklar öyle. Böyle bir huzur noktasındaki zaafiyet başka şeylere de sebebiyet veriyor. Ancak işin şöyle bir boyutu da var. Allah aşkına dönelim 20 sene 30 sene öncesine. 20 sene 30 sene öncesindeki imkanlarımızla bugünkü imkanlarımızı bir kıyas edelim. Şu anda hayal edemeyeceğimiz imkanlar elimizde o yıllara nazaran. Şu cemaatin bile 30 yıl öncesine döndüğü zaman yaşı müsait olanlar benim şu söylediklerimi ikrar edecekler ve tasdik edeceklerdir. Çoğumuzun arabası yoktu, çoğumuzun cep telefonu yoktu, çoğumuzun bilgisayarı yoktu. Çoğumuzun evlerinde bile telefon yoktu çoğumuz 70 metrekare 80 metrekare evlerde oturuyorduk 2-3 araba değiştirip sohbete geliyorduk sohbete gidiyorduk ben 3 araba değiştirerek gittiğimi çok iyi hatırlıyorum o 70 metrekare 80 metrekarelik evlerimizde en az haftada 3 ke kez sohbet olurdu. O ufacık odalarda nasıl olurduysa oluyordu işte 20 kişi 30 kişi otururduk sohbet ederdik geç saatlere kadar konuşurduk İslami meseleleri tartışırdık dertlerimizi konuşurduk bir şeyler yapardık. Ama şimdi koca koca evlere sığmayacak hale geldik altlarımızda arabalar var ama bir yerlere gitmek sohbete gitmek Müslümanları ziyaret etmek bize çok ağır geldi. Sofralarımızı artık kimselerle paylaşmayız bir hale geldik misafirlerimize bile lokantada yemek yedirmeyi tercih eder hale geldik evlerde bu manada bazı şeyleri artık yapmamaya ve bunu da çok büyük bir külfet olarak görmeye başladık peki bu kadar imkanlar arttı bu kadar maddi anlamda imkanlarımız çoğaldı bizim daha fazla bunun şükrünü eda edebilme adına gayret ortaya koymamız gerekirken niye bu şükürsüzlük var bizde? Niye bu artan imkanlar bize saadet getirmedi? Neden başka başka şeylere bizi sevk etti? üzerinde durup ciddi ciddi tartışmamız gereken bir şey bu. Ben bir başka noktaya dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Hepiniz bir şekilde ticaretle şöyle böyle uğraşan insanlarsınız. Uğraşmayanlar da biraz uğraşanlardan bu bilgiyi alsınlar. Gidin hangi iş dalına sorarsanız sorun şu anda Türkiye'de. Her iş dalının ciddi bir işçi bulma problemi var. Esnaf çalıştıracak işçi bulamıyor. Fabrikaların birçoğunda bu manada işçi problemi var gidin şuraya buraya hangi iştahlı olursa olsun bu manada bazı şeyleri duyacaksınız hatta dikkat edin mesela diyelim ki bir caddede yürüyün bir caddede yürürken esnafın camına eleman aranıyor yazılarının ne kadar çok olduğunu göreceksiniz peki böyle bir şey var bu memlekette bir de şu var girin internete benim gibi 2017 yılında Türkiye'deki işsizliğin ne kadar olduğuna bir bakın. Ne kadar ben baktım Aralık 2017'de 12.7 yaklaşık 3 milyon 300 bin kişi işsiz iş bulamıyor. Bir tarafta bu var bir tarafta da bu var. Bir sıkıntı değil mi bu burada bir problem yok mu? Ama bir o işçi olan arkadaşlarla bir konuşun şöyle bir noktaya geleceksiniz hiç kimse huzurlu değil İşveren de huzurlu değil işçi de huzurlu değil kimse yaptığı ve yapacağı işten memnun değil neden çünkü şükür etmediğimiz için şükürsüzlük bizde şöyle bir acı neticeye sebebiyet verdi daha fazla kazanalım daha az emek verelim oturarak para kazanalım Fazla zahmetimiz olmasın, para da yağsın gelsin. Masa başı olsun, force yerimde olsun, bilgisayarım karşımda olsun, internetimde olsun. Kimse de bana karışmasın, bir de maaşı da dolgun olsun. Maaşı da iyi oldu mu tamam. E peki bu var mı? Böyle bir şey gerçekten olabilir mi? Hadi olsa bu olsa saadet olur mu? Bu olsa o kaybettiğimiz huzuru elde edecek miyiz? Bütün bunları... Alt alta koyup okuduğunuz zaman benim güzel kardeşlerim aslında tevhidle başlayıp tevekkülle biten o güzel silsilede neyi kaybettiğimizi daha iyi anlamış olacağız. Biz saadeti kaybettik biz huzuru kaybettik daha daha önemli bir şey söyleyeyim ben size biz bereketi kaybettik Allah şükürsüzlüğümüzden dolayı bereketi çekip aldı bizden. Ceplerimiz dolu yüreğimizde halen korku var evlerimiz dolu yüreğimize korku var altımızda araba var bir sonrakini düşünerek korkuya kapılıyoruz niye çünkü budur zaten bu öyle bir hastalık ki Allah bu hastalığa bir toplumu bir milleti düçar ettiği zaman varlık içinde yokluk çeker aslında var her şeyde var ama o varlık içerisinde onu nankörlüğe onu şükürsüzlüğe mahkum eder. İnşallah fark edelim madem biz teslimiyeti konuşacağız bugün o teslimiyet adına geçen konuştuğumuz tevhidin üzerine bunu da bina ederek bir yönüyle hayatımızda var olan bu şükürsüzlükleri ve bizi saadete ulaşmaya engel olabilecek her şeyi hayatımızdan söküp atmak için inşallah gayret gösterelim. Ne diyelim Rabbim bizlere yardım eylesin. Her türlü eksikliğimize rağmen şu zafiyetleri bir an önce bizden gidermiş olsun. Bugün hakiki hürriyet teslimiyet diyeceğiz. Bilmem aklınıza geldi mi? Aslında bir gönderme var serlevhada. Hakiki hürriyet varsa... Demek ki sahte hürriyet de var zaten ona bir gönderme aslında bu serlevha evet sahte hürriyette var ve ne yazık ki sahte hürriyet hakiki hürriyeti gölgede bırakacak şekilde cazip bir şeymiş gibi sunuluyor insanlara. Eğer biz hürriyet dediğimiz şeyi doğru anlasak şunu anlayacağız aslında hürriyet denilen şey insanın fıtraten meyyal olduğu bir şeydir özgürlük. Herkesin istediği bir şeydir. İnsan istemez yasaklar içerisinde yaşasın. Babanız size bir şeyi kısıtladığı zaman zorunuza gider. Siz evladınıza bir şeyi kısıtladığınız zaman zorunuza gider. Devlet sizden bazı şeyleri yasa gereği kısıtlamaya girdiği zaman zorunuza gider. Çünkü bizde fıtraten özgürlük noktasında bir istek ve arzu var. Bunu isteriz ve bunu arzulamaya çalışırız. Ancak burada bir şey var ki, Genel anlamda bu özgürlük meselesinde bazen çizgiler aşılıyor ve yanlış yanlış yerlere doğru kayıyor. Eğer biz bu noktada belli şeyleri koruyamazsak o sahte özgürlük hakiki özgürlük diye kendisini bize tanıtacak. Ambalajı öyle geldiği için. Burada bir şey de söylemek durumundayım o da şu ki biz toplum olarak İslam ümmeti olarak beraberce yaşama noktasındaki özgürlüğü 1400 senedir ne yazık ki kaybettik ne yazık ki bir bela olarak bize gelip bulaşan saltanat hilafetle birlikte kazandığımız asıl özgürlüğü elimizden aldı öyle bir hale geldi ki teba halifenin gözünde sultanın gözünde devletin gözünde köle nazarına düştü öyle olunca da güdülme noktasındaki bir şey bizden asıl özgürlüğü kopardı bugün İslam beldelerinde İslam ümmeti içerisinde özgürlük meselesi hürriyet meselesi çok üst perdeden konuşulması gerekirken bakın konuşamıyoruz söyleyemiyoruz çünkü bunları konuştuğumuz zaman meselenin farklı farklı noktalara kayacağını biliyoruz ama birilerinin bunu yüksek perdeden konuşması lazım nedir o şey? Biz asr-ı saadet dediğimiz o güzel numunede şunu gördük. Asla İslam ümmetinin fertleri onların her birisi bir şahsiyettir. Devletin kölesi değildir. Halifenin kölesi de değildir. Sultanın da kölesi değildir. Bir tek yerin kölesidir. O da kölelik ifadesi orada yine doğru değildir ama biz onu kul olarak kullanalım Allah'ın kuludur Allah'tan başka hiçbir yere kölelik yapılmaz bunu bizim çok iyi bir biçimde anlamamız lazım. Hocam Şeyh'im, senin kölenim ne demek ya bu söz aklı başında bir Müslüman bu sözü söyleyemez ya Allah'tan başka hiçbirinin kölesi olamazsın sen. Bir duydunuz mu duyduysanız bana söyleyin ben bu sözlerimi geri alacağım benim güzel kardeşlerim. Bir sahabi gelecekte Allah Resulü'ne diyecek ki ya Resulallah ben senin kölenim. Yok böyle bir şey. Hele Allah Resulü'nün huzurunda çizgileri zorlayacak bir iki cümle söylenseydi. Mesela Efendimiz Aleyhisselatu vesselama bazı ifadeler böyle tevhid akidesine zarar verecek şekilde bir sahabinin dilinden dökülseydi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl tepki göstereceğini görecektiniz. Ben geçmiş derslerde bunları anlattım size. Yok öyle bir şey. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ashaba benim talebelerim bile demiyor. Bu bile o büyük kametin tevazusuna uymuyor. Ne diyor? Benim arkadaşlarım diyor. Bize de 14 asır öncesinden selam gönderiyor kardeşlerim diye. Ya niye yetmiyor bize bu kardeşlerim ifadesi? Niye yetmiyor bize arkadaşlarım ifadesi? Niye biz başka şeylerde kendimize yol bulmaya çalışıyoruz? Bu manada bazı şeyleri eğer ciddi bir biçimde dünyamıza tesis etmesek inanın başkalarının eline suistimal edilsin diye malzeme vermiş oluruz. İşin hürriyet ayağında bu var ama bir de şu var özellikle bu son yıllarda Modernizmin estirdiği o şiddetli rüzgardan dolayı sınırsız ve sorumsuz bir özgür, özgürlük ben öyle özgürüm ki kimse bana karışmayacak kimse bana hesap sormayacak canım ne istiyorsa onu yapacağım canımın istediğini yerine getirme adına kimseden izin almayacağım kimseye hesap vermeyeceğim kimseyle bu manada da hesabım olmayacak böyle bir özgürlük de yok. Sahte özgürlükte bu var ama hakiki özgürlükte bu yok. Hakiki özgürlükte ne var? Hakiki özgürlükte şu var. Eğer gerçek manada hürriyet istiyorsan teslimiyeti hayatına esas olarak almak zorundasın. Kime teslim olacaksın? Allah'a teslim olacaksın. En büyük özgürlük Abdullah olmaktır. Allah'a kul olmaktan daha büyük özgürlük yoktur. Bir hadiste sallallahu aleyhi ve sellem kendisiyle diğer peygamberler arasındaki farkları ortaya koyacak. Ben de şu var, ben de bu var, ben de şu var, ben de bu var sayacak, sayacak sonra diyecek ki hiçbirinde fakır övünme yok. Ben Allah'ın kuluyum diyecek. En büyük şeref, en büyük izzet, en büyük makam kul olmak, Allah'a kul olmaktır. Bundan daha büyük bir şeref yok. İşte bunu sağlayan bir insan hakiki özgürlüğü sağlamış oluyor. İnsanların Allah'a olan teslimiyetleri onların gerçek manada özgür olup olmadığını ortaya koyuyor. Yoksa özgürlük demek sınırsız ve sorumsuz yaşamak demek değil. Özgürlük demek hevayı kul olarak edinmek değil şehveti kul olarak edinmek değil makamı kul olarak edinmek değil makamın kulu olmak değil hiçbirine bu manada kul olmak değil bunların hiçbir tanesi insanı gerçek manada özgür kılmaz. Asıl özgürlük Allah'a kulluktadır işte biz onun için teslimiyet diyoruz hakiki özgürlüğü elde edebilmek için Cenab-ı Hak bize bu manada yardım eylesin. Abi şu prangaları atsın üzerlerimizden. Bu manada ne varsa bize engel olabilecek, o teslimiyeti gerçekleştirme noktasında engel olabilecek hepsine atsın da bizi gerçek manada kendisine kul etsin inşallah. Şimdi benim güzel kardeşlerim, biraz mukaddime uzun oldu ama bunlar gerekliydi demeseydim içimde kalırdı bunlar. Bunları bir şekilde severeyim, asıl derse şimdi gireyim. Teslimiyet kavramının kökü İslam'la aynı biliyorsunuz. İslam kelimesinin de kökü silm ve selamdır. Bu köke ait sözlüklerdeki manalara baktığınız zaman kurtuluşa ermek, boyun eğmek, teslim olmak, teslim etmek, vermek ve barış yapmak gibi manaları göreceksiniz. Biz sözlük manalarından yola çıkarak teslimiyete şöyle bir mana vermek zorundayız. Mümin bir kişinin bilerek, isteyerek ve samimiyetle kendisini Allah'a boyun eğdirmesi ve Allah'ın istediklerini yapmak için elinden gelenleri ortaya koymasıdır. Tarife bir daha dikkat edin. Mümin diyoruz çünkü Allah'a teslimiyetten bahsediyoruz. Mümin bir kişinin bilerek... İsteyenek ve samimiyetle kendisini Allah'a boyun eğdirmesi ve Allah'ın istediklerini yapmak için elinden gelenleri ortaya koymasıdır. Bu tarifte birçok tarif gizli aslında. Ben aklınızda rahat kalabilmesi için birkaç cümle vermek istiyorum bununla alakalı. Hem de bir yönüyle gerçekten biz Allah'a teslim miyiz? Allah'a teslimiyetimiz ne düzeyde? Gerçekten bunu yapmış da hürriyeti elde etmiş miyiz kazanmış mıyız bunu da bir yönüyle bir muhasebe yapma adına bunları vermek istiyorum. Teslimiyet der demez aklımıza gelmesi gereken birinci şey şudur. Kayıtsız ve şartsız bir şekilde Allah'a boyun eğmektir. Kayıtsız ve şartsız bir, bir şekilde. Ama hocam bu çağda olmaz ki ama olmuyor ki şimdi biraz daha farklı bir şekilde bakmak lazım. Sen şimdi 14 asır önce nazil olmuş Kur'an'ın bir ayetini ahkama ait hükümlere ait olan bir ayetini 21. asra taşırsan olmaz. Öyle olsun şöyle olsun tevili şöyle tefsiri böyle başladın mı kurcalamaya orada kayıtsız ve şartsız boyun eğmek yok. Ve o olduğu zaman orada teslimiyet de yok ama teslimiyette ne var? Kayıt da yok şart da yok kayıtsız ve şartsız bir şekilde Allah'a boyun eğmektir İkincisi teslimiyet koşulsuz ve pazarlıksız bir şekilde Allah'ın emirlerini kabul etmektir dikkat edin açsam keşke zaman olsa siz dayansanız ben dayansam biraz konuşsak bunları ama bunlar çok önemli şeyler koşulsuz ve pazarlıksız bir şekilde Allah'ın emirlerini kabul etmektir Allah'a kuluz Allah'tan bu manada bir beklentimiz olabilir mi Allah'ım senin için şu kadar namaz kıldık gör bizi var mı böyle bir şey ya ben ne yaptım ki bu benim başıma geldi var mı bir şey bunu söyler mi gerçek manada teslimiyeti anlayan birisi koşul da yok pazarlık da yok. Biz bu kadar dua ediyoruz niye dualarımız kabul olmuyor? Niye Allah Müslümanlara yardım etmiyor? Niye böyle olmuyor? Niye şöyle olmuyor? E bu kadar şunu yaptık hadi ya Rabbi hadi şöyle hadi böyle deyip sanki Rabbimize bunun faturasını verir gibi bir halimiz var bizim. Bu da teslimiyet dediğimiz o büyük ufka aykırı. Ne koşul var ne pazarlık var. Asla teslimiyet bu ikisini de kaldırmaz. Üçüncüsü teslimiyet Zorlasa ve acıtsa bile istenilen her şeyi eksiksiz gereğini yerine getirmektir. Dikkat buyurun. Zorlasa ve acıtsa bile istenilen her şeyi eksiksiz gereğini yerine getirmektir. Zorlar mı? E vallahi zorlar. Acıtır mı? Hem de ne biçim? Hem de ne biçim acıtır? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Başınızda Habeşli bir köle olsa bile ona itaat edin diyerek bize bir şey söyleyip gitti. E şimdi sen bir İslami hizmet etmek için üç kişi bir araya geliyorsun. Sünnet gereği hatta farziyet gereği üç kişinin önünde birinin imam olması lazım. Birinin son sözü söylemesi lazım. Senin bir adım önüne geçtiği için o kardeşin ona itaat etmiyorsun. 40 dereden 40 su getiriyorsun onu diyorsun bunu alıyorsun ötekine götürüyorsun ama lafa geldiği zaman Hazreti Üsame'yi de konuşuyorsun. Üsame 17 yaşında ordu komutanı oldu başkaları da ona itaat etti diyorsun. Ama sen hep kendini Üsame konumunda gördüğün için Üsame'ye itaat edenlerden birinin de senin kendin olması gerektiğini unutuyorsun. Allah eve bir düzen koydu. Evin son sözünü baba söyler dedi. Modernizm ne söylerse söylesin ama Allah bunu söyledi. Allah bunu dediyse eğer baba sana bir şey söyleyince niye zoruna gidiyor? Meşru ve helal dairede senden bir şey istediği zaman niye itiraz ediyorsun? Allah evin düzenini koydu. Eş olarak ikisi birbirinin emanetidir ama o evde yine son söz söyleyen, son söz söylemesi gereken eş olarak erkek tarafıdır, kocadır. Bu manada bir şey söylediği zaman niye itaat meselesini başka yerlere sevk ediyorsun? Eğer biz Allah'ın kitabına göre konuşacaksak, itaat meselesi böyle. Zorlar mı, zorlar tabii. Özgürlüğe meyaldir insan. İster ki ne baba karısın, ne koca karısın, ne şu karısın, ne bu karısın. Ama birileri karıştığı zaman o karıştığı şey eğer bizim dinimizin, şeriatimizin ölçülerine uyuyorsa bize düşen itaat olmasına rağmen bu manada bazı şeyler yapmıyorsak teslimiyet yok. Orada teslimiyet yok. Zorlayacak, acıtacak ama Allah için katlanılacak, Allah için sabredilecek, Allah için diş sıkılacak işte o zaman teslimiyet olacak. Dördüncüsü en önemlilerinden bir tanesi bu dikkat buyurun. Sadece eli, dili, kolu yani bedeni değil. Arzu ve istekleri bile ikna edip kalbi itmimana erdirmektir. Çok önemli bir şey bu. Sadece eli, dili, kolu, bedeni değil arzu ve istekleri bile ikna edip kalbi itminana erdirebilmektir. Kalbin sükunete erebilmesidir. İnsan eline bazen söz geçirir, diline de geçirir. Bedenine de geçirir istemeye istemeye bir şey yapabilir ama kalbine bazen geçiremeyebilir hevalarına geçiremeyebilir aklına geçiremeyebilir işte gerçek manada teslimiyette Allah bizden bunu istiyor hayır diyor kalbende teslim olacaksın öyle bir teslimiyet ki Kalbini buna ikna ettireceksin Misa suresinin 65. ayetini ne olur bu nazarla bir okuyun bunun ne demek olduğunu göreceksiniz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de şu sözünü hatırlayın benim getirdiklerime hevalarını tabi kılmayan hakiki manada kamil manada iman etmiş olamaz benim getirdiklerime hevalarını da tabi kılacak Dilden söylediğini kalben de söyleyecek, tasdik edecek. Sakın başka şeyler söylemeyecek. Mesela bir miras paylaşımı olduğu zaman o miras paylaşımında Allah ne diyorsa onu yapacak. Oldu ki bir nikah oldu, bir nikahta Allah ne diyorsa onu yapacak. Oldu ki o nikah bozulmak zorunda kaldı, talak oldu. Allah'ın sevmediği bir helaldir talak. O talakta da bana hangisi menfaat sağlıyorsa onu tercih etmek değil bakın çok bu konuda sıkıntılarımız var bakıyor insanlar hangisi bize daha iyiyse o olsun diye bir tercihte bulunuyorlar ama bu doğru bir şey değil ve teslimiyet bunu kaldırmaz burada teslimiyetin olabilmesi için acıtsa bile zorlasa bile dedik ya kalbimiz bu manada ikna olmasa bile zorlaya zorlaya madem Allah dedi bana düşen bu manada teslim olmaktır deyip o konuda olması gerekeni ortaya koymak. Sizi bir rahatlatayım. İmam Zeynel Abidin, biliyorsunuz çok büyük bir insan Allah kendisinden ebeden razı olsun. Tanımadığımız için de ben çok üzülüyorum. Gerçekten hakkıyla tanıyamıyoruz o büyük insanı. abitlerin imamıdır öyle de bir lakabı var. Bir hizmetlisi ibrikle su döküyor. O da abdest alıyor. Nasıl oluyorsa elinden kayıyor ibrik ağır da biraz. Başına değiyor ve başını ikiye yarıyor. Kendinizin başına öyle bir şey gelse haliniz ne olur diye düşünün ki İmam Zeynel Abidin'i anlayabilirsiniz. İmam Zeynel Abidin de sinirleniyor. Şöyle bir başını kaldırıyor. O hizmetlisine bakıyor. Hizmetli o anda... Müminlerin özelliklerini anlatan Kur'an'daki bir ayet Ali İmran suresinde Onlar ki öfkelerini yutarlar ayetini okuyor. İmam Zeynel Abidine hizmetli olan da onun gibi birisi işte onun gibi ilme irfana farklı bir nazarla bakan birisi. Ayeti duyar duymaz duruyor orada duruyor. Sen böyle dedim ben böyle dedim bu ayet burada değil sen nasıl bunu bana okursun başıma düşürdün ibriği bir de kalkmış bana ayet okuyorsun. Bunların hiçbir tanesi değil ne dedi orada müminler öfkelerini yutarlar Allah dedi bunu öfkelenmiş adama diyor bu ben de öfkelenmişim. Şimdi birisi bana diyor ki müminler öfkelerini yutarlar yutuyor öfkesini yutuyor ayeti devam ettiriyor ayeti okuyor bir de diyor. Kendilerine yanlışlık yapanlara kendilerine karşı kötü davrananlara ihsanda bulunurlar. Farklı bir biçimde meseleyi başka noktalara götürüyor. İbriyi düşürüp başı kırılan İmam Zeynel Abidinden bir de hürriyetini ve hediyeler kazanarak iş bitiyor. Anlamak belki zor ama gerçek manada teslimiyeti anlamış insanların hayatıdır bu. Allah bize de bunu nasip eylesin inşallah. Hazreti Ömer bu maddeye belki de delil olabilecek bir şey söylüyor. Diyor ki ister hoşuma giden olsun ister gitmeyen hangi hal üzere sabahlarsam sabahlayayım benim için fark etmez. Çünkü ben hayrın hoşuma de mi yoksa gitmeyende mi olduğunu bilmiyorum. O halde rıza gösteririm. Hangi hal olursa olsun Hazreti Ömer'in teslimiyetine aslında bir işaret bir güzellik bu. Beşinci olarak da şunu söylerim size teslimiyet bedeli ne olursa olsun hiçbir bahaneye sarılmadan Allah öncelikli yaşamaktır. Eğer bir yerde teslimiyetten bahsedeceksek bunu da konuşmalıyız bedeli ne olursa olsun var mı bedeli olmaz mı? Müslümanca yaşamanın bir bedeli yok mu? Hakkın, hakikatin yanında yer almanın bir bedeli yok mu? Adaletin yanında yer almanın bir bedeli yok mu? Batılın karşısında durmanın bir bedeli yok mu? Bedelsiz olur mu bunlar? Bedeli var ama bedeli ne olursa olsun falanca filanca değil. Allah nedir kaygısını her kaygının önüne alarak Allah öncelikli yaşamak. Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin. Şimdi benim güzel kardeşlerim tam bu noktada bir şey soralım. Teslimiyet bu kadar önemli bir şeyse neden istenilen oranda hayatlarımızda yok? Biz bunları biliyoruz, bilmiyor değiliz ama bir şey yok ki bizde bu yok. Ne yok biliyor musunuz? İmanın ahlakı yok. Peki imanın ahlakı nedir? İmanın ahlakı güvendir. Güvenin olmadığı yerde teslimiyet olmaz. Eğer Allah'tan şüphe duyarsanız Kur'an'dan şüphe duyarsanız peygamberden şüphe duyarsanız sahabeden şüphe duyarsanız birbirinizden şüphe duyarsanız siz orada Müslümanca yaşamayı tam anlamıyla ortaya koyamazsınız. En başa dönelim Allah'a teslimiyeti istenilen oranda tesis edemezsiniz. Çünkü teslimiyetin olabilmesi için mutlak manada güvenin olması gerekir. Acaba dediğiniz yerde, acabalar işin içerisine girdiği bir yerde teslimiyetten bahsetmek mümkün olmaz. Allah aşkına gelin anlayın şunu. Nübüvvetin daha 5. yılında sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir avuç insana deniz aşırı bir ülke olan Haritada şöyle bir bakın Etopya neresi Habeşistan'a gidin orada adil bir kral var dediği zaman bir tane sahabi efendimiz Allah Resulüne şunu demedi. Ya Resulallah sen bizi nereye gönderiyorsun ya Habeşistan ya başka bir mahalle değil Habeşistan'a gönderiyorsun. Orada adil bir kral varmış neyine karşılaşacağız biz bilmiyoruz nasıl çoluk çocuğumuzla oraya gidebiliriz sen bizi nasıl bir meçhule gönderebilirsin demedi. Allah Resulü dediği onlar da yaptı. Çünkü şüphe yok. Resulullah'ın söylediği her söze onlar iman etmişler. Allah Resulü demişse bitmiştir onun için. Hatırlayın e Hazreti Bekir'i Miraç meselesi tartışma konusu olduğu zaman Ebu Cehil ellerini sıvıştırdı. Dedi ki bugün bana işte oldu. Bugün ben Ebubekirle Muhammed'in arasını ayırırım çünkü Ebu Bekir akıllı bir adamdır baksana Muhammed ne diyor bir gece kalkmış ta buradan Mescid-i Kudüs'e gitmiş oradan semalara gitmiş ve dönüp gelmiş buna Ebu Bekir gibi birisi inanmaz gitti söyledi mi söyledi ne dedi Hazreti Ebu Bekir gideyim Resulullah'tan doğrulatayım da demedi sadakat bu işte radıyallahu anh ne dedi bunu gerçekten o mu söylüyor evet o söylüyor dediler. Eğer o söylüyorsa ben iman ettim diyor. Niye şaşırıyorsunuz? Ben her gün ona semadan vahiy geldiğine iman eden adamım. Onun semaya çıktığına mı inanmayayım? Her gün ona inanmış bir insan bir gün bunun tersinin olduğunu duysa nasıl inanmaz dedi. Görüyor musunuz teslimiyete? Ama bu teslimiyeti onlara kazandırtan bir şey vardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı o kadar pirupak, o kadar berrak, o kadar şüpheden aliydi ki hiç kimseye bu manada şüphe koymuyordu ki. İnsanlara söyleyip kendisinin yapmadığı bir şey var mı sallallahu aleyhi ve sellemin? Bedel ödenecekse en büyük bedeli Resulullah kendisi ödüyordu, ailesi ödüyordu. E şimdi bunu sahabe görüyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. 10 tane yapıyor bizden bir tane istiyor. O istediğine de güven duyulduğu için yerine getiriliyor. Ama bugün farklı farklı arızalar çıktığı için bakın şüpheler hayatımızı kapsadığından dolayı Allah'a teslimiyeten tutun diğerlerine kadar hepsinde zafiyet yaşıyoruz. Ama benim güzel kardeşlerim burada da çok önemli bir nokta var ki onun özellikle dikkatli nazarlarımızda olmalı. Bir şekilde zihnimize iyi yer iyi bir şekilde kaydedilmeli. Dinin üç temel esasıdır Allah vahi ve peygamber. Üç şey din dediğiniz binayı oluşturur. Şüphe başladı mı bir yerde Allah'tan başlamaz. Şüphe nereden başlar biliyor musunuz? Peygamberden başlar. Önce peygamberden şüphe edilmeye başlanır sonra söz nereye gelir? Kur'an'a gelir. O da olduktan sonra ondan sonra Allah'a gelir. Bugün peygamberimiz üzerinde aleyhissalatü vesselam efendimiz üzerinde estirilen menfi rüzgarların bir de böyle bir hakikati var. Bunu da gözden kaçırmayın. Niye birilerinin işi gücü? hadislerle işi gücü peygamberle işi gücü peygamberin dindeki konumuyla buradan anlayın oraya bir şüphe tohumu ekecek ondan sonra sözü başka yerlere doğru götürecek bu noktada da uyanık olmak gerekir ki başka başka yanlış şeylere kapılar açılmasın şimdi benim güzel kardeşlerim güven duyduğunuz anda siz o teslimiyeti ortaya koyacaksınız koyduğunuz zaman da Ümmeti Muhammed olma ayrıcalığını hayatınızla ortaya koymuş olacaksınız. Eğer bir yerde şüphe varsa adımız Ümmeti Muhammed de olsa halimiz Ümmeti Musa olma tehlikesiyle karşı karşıya. Belki ağır bir söz olarak gelebilir size ama ne yapayım ki hakikat bu. Şu anda da biz Ümmeti Muhammed gibi konuşuyoruz Ümmeti Musa gibi yaşıyoruz. Beni İsrail gibi yaşıyoruz. Allah onun için Kur'an'ında ümmeti Muhammed'den daha fazla beni İsrail'i anlatıyor. Uyarıyor bizi her türlü. Yanlışa karşı onların üzerinden onların yanlışların üzerinden aman böyle yapmayın diye uyarıyor. Zaten Fatiha'da defaatle tekrar ettiğimiz gazaba uğrayanların yoluna değil dalalete sapanların yoluna değil nimet verdiklerinin yoluna bizi ilet diye dua dua yakardığımız o muhteşem duadaki hakikat de buradan kaynaklanıyor. İki tane örnek vermek istiyorum size ümmeti Musa'yı beni İsrail'i. Bu güvensizlik ve neticesi itibariyle teslimiyetsizlik noktasındaki sıkıntılarını anlamamız için örneği ben vereyim kıyası siz yapın. Bu var mı yok mu hayatlarımızda? Böyle şeyler yaşıyor muyuz? Yaşamıyor muyuz? Yaşamıyor muyuz? Onun kıyasını siz yapın. Biliyorsunuz Hazreti Musa Firavun'un karşısında büyük bir mücadele verdi. Sonra birçok mucizeyle kendisine iman edenleri kurtardı karşı tarafa geçirdi tih çölüne vardırdı vardırınca oraya Allah birçok mucize verdi bir de mucizelerden bir tanesi de şuydu zahmetsiz bir şekilde onlar men ve selvanın sahipleri oldular kudret helvası biliyorsunuz men selvada bıldırcın eti bir de yine mucizeyle onlara ikram edilen suları içtiler her gün sabah kalkıyordular Allah o çöl kumlarının üzerine meni sermiş topluyor yiyorlar hiçbir zahmet yok. Bıldırcınları da onlara gönderiyor yine zahmeti yok. Günler böyle geçince bir taleple geldiler Hazreti Musa'nın önüne. Peygamberleri Hazreti Musa'ya aleyhisselam ne dediler? Musa dediler biz artık dayanamıyoruz tek çeşit yemeye. Rabbine dua et bize toprağın çıkardıklarından versin. Şöyle soğanından sarımsağından acurundan hıyarından bir şeyler versin bize biz artık bunlara dayanamıyoruz dedi dediler. Gerçekten öyle mi dayanamadıkları için mi yani o besini o kudret helvasını bıldırcın etini yedikleri için bıktılar mı başka bir şey mi var arkasında. Bunu incelediğiniz zaman neticeye varıyorsunuz. Nedir biliyor musunuz ben İsrail'in derdi ya bir gün gelmezse bir gün Allah göndermezse ben de selva'yı ne yaparız aç kalırız o halde toprağın yetiştirdiklerine erişelim sanki toprak Allah'ın değilmiş Ayşe sanki topraktan veren Allah değilmiş gibi garantiye almaya çalıştılar o garantiye alma meselesi Allah'a ve onun peygamberine karşı güvensizliğini ortaya koyuyordu. Kıyası siz mi yaparsınız ben mi yapayım bizim için? Hadi size bırakayım da baltayı taşa vurmayayım. Ama şu günlerde biz de Beni İsrail gibi davranıyoruz. Allah'a havale edeceğimiz şeylerde bile aman şunu yapalım, aman bunu yapalım, aman şu olmasın, aman bu olmasın, aman şunu garantiye alalım, aman şunu yapalım deyip Neler neler yapıyoruz tek bir şey söyleyeyim söylersem çok şey söylerim de tek bir şey söyleyeyim bugün ailelerin birer birer çatırdatma sebeplerine bir bakın bu sebeplerin en önemlilerinden bir tanesi de hanımların ekonomik özgürlüğü noktasında meseleyi çizgileri zorlayacak bir noktaya getirmelerinden kaynaklandığını göreceksiniz. Peki neden böyle bir şey geldi oturdu bize? Neden böyle bir şey hayatımızı işgal etti? Allah'a güvenmiyoruz. Allah'a güven meselesi tam anlamıyla tesis olmadığı için garantiye almaya çalışıyoruz her şeyi. Sanki bir anda Allah'ın birçok şeyi yok edebileceğini unutarak davranıyoruz. Allah'ın azı çok edebileceğini Çoğu ise az kılabileceğini unutarak hareket ediyoruz. Aslında Beni İsrail'in yaptığı da bu. Beni İsrail'in bu meselesinin bize anlatılmasının sebebi de bu. Bakara suresinin 55. 56. ayetlerinde bir şey daha var. Beni İsrail ile alakalı. deniz onlara yol olmuş. Arkalarından firavun yok olup gitmiş. Biraz önce söylediğim men selva onlara zahmetsizce verilmiş. Hazreti Musa'nın elindeki asanın nasıl büyük bir mucizeye döndüğüne şahit olmuşlar. Bir sürü mucizeye şahit olmalarına rağmen Hazreti Musa'nın karşısındalar. Ne diyorlar? Biz Allah'ı açıkça görmedikçe şu gözlerle Allah'a bakmadıkça kesinlikle sana iman etmeyeceğiz. Binlerce olaya şahit olmuşlar. Hazreti Musa'nın elinden yüzlerce mucizeye şahit olmuşlar. Dert Allah'ı açıkça görmek. Neden? Güven yok. Güvenin olmadığı yerde teslimiyet de yok. Ama bu manada eğer teslimiyet olsaydı Allah'ın vahyinde söylediği her şeye kesin kez inanma, iman, yakin olacağı için bu sözlerin hiçbir tanesi olmayacaktı. O zaman ne diyecektiler ümmeti Muhammed gibi? Semi'na ve atayna diyecektiler. İşittik ve itaat ettik. Bunu demediler. Ne dediler? Semi'na ve aseyna. İşittik ve isyan ettik. İşitmeye işittiler ama isyan ettiler. İşte işte işte isyanın olduğu yerde asla teslimiyet yok. Asla bu manada Allah'ın istediği gibi bir hayatta yok. Peki bu olumsuzluk örnekler var. Olumlular yok mu? Elbette ki var. Bakın bütün peygamberlerin üzerinden siz Teslimiyet adına müspet örnekleri görürsünüz. Hazreti İbrahim'i bir hatırlayın Allah aşkına. Harran'da başlayan yolculuğu o gün o günün zalimi olan Nemrud'un karşısındaki o haykırışı putları birer birer yere devrilişi ateşe atılması hep teslimiyet adına mesajları içeriyor. Onları bizlere söylüyor. Yine Hazreti İbrahim'in. Mısır yolculuğunda o günkü firavunun karşısındaki konuşmalarına bir bakın. Çocuksuzlukla imtihan edildiği zamanki tavrına bakın. Sareyle imtihan edildiği zamanki tavrına bakın. Hacerle İsmail'ini toprağında bir tek ot bitmeyen Mekke'ye Tevrat'ın ifadesiyle Faran dağlarına bıraktığı zamanki tavrına bakın. Hepsinden daha ağır bir şeyi Kur'an bize söylüyor. Gencecik İsmail'ini keskin bir bıçak elindeyken kurbanlık etmek için boynuna dayadığı o tabloya bir bakın. Bakın böyle de bir teslimiyet tablosu aktarılıyor. Ve Hazreti İbrahim iman atamız olan o büyük insan bütün bu imtihanları yüzünün akıyla geçmiş. Hazreti İsmail de aynı onun anası hicretin nazlı gelini Hazreti Hacer de aynı. Hazreti Yakup'a bakın Hazreti Yusuf'a bakın. Hazreti Zekeriya'ya bakın, Hazreti İsa'ya bakın, hangi peygambere bakarsanız bakın bunu göreceksiniz. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin teslimiyet adına ortaya koyduğu şeyleri saatlerce biz konuşuruz burada. Ama ben bir örneğe sizi götürmek istiyorum ki gerçekten çok önemli ve bizim de üzerinde biraz durmamız gereken bir örnek. Sihirbazlar dedim biraz önce o örnek Kur'an'da anlatılan Taha suresinde Araf suresinde başka yerlerde de anlatılan biliyorsunuz bir örnek nedir olay olay şu Firavun Musa aleyhisselamı ve kardeşi daha doğru ifadeyle abisi Hazreti Harun'u toplum nezdinde küçük düşürmek istiyor onun için bir bayram gününde kendi elinin altındaki bütün sihirbazları topluyor onlara da bir görev veriyor en güzel sihirlerinizi en iyilerini yapın ve Musa'yı toplum önünde küçük düşürün. Çünkü Firavun'un nazarında Musa bir sihirbaz. Dolayısıyla başka sihirbazlar onu bu manayı bu manada alt ederlerse zaten itibarı sarsılmış olacak. Böylelikle çağırıyor dönemin en iyi sihirbazlarını. Sihirbazlar bir şey soruyorlar. Diyorlar ki: "Peki biz senin sevindiren, seni sevindirecek olan bir şey yaptığımız zaman bize ne var?" Size yat var size kat var size araba var size şu var size bu var demiyor bakın çok önemli bir vaatte bulunuyor firavun ne var biliyor musunuz bundan sonra benim yakınlarım olacaksınız. Benim yakınlarım olmak demek Mısır diyarında istediğinizi istediğiniz şekilde kimseye sual sor, kimsenin size sual sormadığı kimsenin sizi sorguya çekmediği bir biçimde bu imkanların tamamına sahip olacaksınız. Bundan daha büyük bir dünyevi vaat var mı yok böyle bir vaat alıyorlar ve o toplum oluşuyor o meclis kuruluyor. Sihirbazlar ellerindeki bazı sihirleri maharetlerini en üst düzeyde kullanarak ortaya koyuyorlar. Onlar yapacaklarını yapıyor. Sonra sıra Hazreti Musa'ya geliyor. Bunlar biliyorsunuz hepsi ayetlerde anlatılan şeyler. Hazreti Musa korkuyor ama Allah ona at asanı diyor. Atıyor asasını asa kocaman bir yılana ejderhaya dönüşüyor. Onların bütün o uyduruk sihirlerini yutuyor. Bu olayı gördükleri anda sihirbazlar secdeye kapanıyorlar. Sihirden etkilenmiyorlar benim güzel kardeşlerim. Musa ne kabiliyetli birisi buna da bakmıyorlar. Musa'ya da iman etmiyorlar. Musa'nın elinde o mucizeyi gördükleri zaman Musa'nın üzerinde farklı ilahi haşa güçler olduğunu da düşünmüyorlar çünkü işi biliyorlar bilen insanın imanı da biraz daha farklı oluyor o anda o mucize şahit olur olmaz secdeye kapanıyorlar Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettik diyorlar İman bu arkasından gelen teslimiyette bu peki ne diyor firavun ben size izin vermeden mi iman ettiniz diyor Şimdi ben diyor sizi alemi ibret olsun diye hurma dallarına asacağım. Sizin ayaklarınızı ve ellerinizi çaprazvari bir biçimde keseceğim. Size şöyle işkence edeceğim böyle işkence edeceğim. Göreceksiniz benim emrimden çıkmanın ne demek olduğunu diyor. O sihirbazlar o imanlarına hayran olduğumuz o güzel müminler şöyle dönüp Musa'ya Musa hadi bizi bir gör ya bizi bir gör. Bak adam bize ne tehditlerde bulunuyor biraz önce elinde asa yılana dönüştü hadi bir şey yap da Firavun'u bizim zul bizi zul onun zulmünden kurtar demiyor. Çünkü pazarlık kaldırmayacak iş o alemlerin Rabbi olan Allah'a eğer iman ettinse faturayı niye götürüp onun bunun önüne koyuyorsun sen Allah'a iman ettin ya Allah'tan bekleyeceksin bunu. Sen o zaman niye ona buna bu işin hesabını veriyorsun? Niye ondan bundan bir beklenti içerisine giriyorsun? Bakın o mümin sihirbazlar bunu yapıyorlar. O anda Firavun'un o tehditlerine rağmen geri adım atmıyorlar. Musa'dan da bir şey istemiyorlar. Kur'an'ın en güzel teslimiyet tablolarından bir tanesi budur. Saatlerce üzerinde durulması gereken ve konuşulması gereken bir şeydir. Ben ne zaman bu tabloyu okusam, bu tabloyu hatırlasam aklıma anında Abdullah İbni Selam geliyor. Niye o geliyor biliyor musunuz? Çünkü o Beni İsrail'in müminidir. Şahidun Beni İsrail'dir. Beni İsrail'in şahididir. Onun asıl adı Hüseyin'dir. Hüseyin değil satla Hüseyin. Hüseyin kelime manası kötü bir o anlam olduğu için kibir taşıdığı için Müslüman olduğunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem adını Abdullah diye çevirmiştir. Zaten Efendimiz eğer kötü bir erkek ismiyle karşılaşmışsa genelde Abdullah ve Abdurrahman'la değiştirmiş. Eğer kız isimlerinde kötü bir isimle karşılaştırmışsa onu da Zeynep ve Cemile ile değiştirmiştir. O gün ona da Abdullah ismini veriyor. Ama onu Müslümanlığa sevk eden bir mesele var. Aynen Burada biraz önce size anlattığım Beni İsrail'in o mümin sihirbazlarına benziyor. Alim babası da alim itibar gören birisi insanlar gelip ona Tevrat'ı soruyorlar. Tevrat'ın tefsirlerini soruyorlar. Yani Medine'de Yahudilerin din otoritesi noktasında beş isim sayılacaksa Abdullah İbni Selam o beş isimden bir tanesidir. Böyle birisiyken Allah Resulü'nün geliş haberleri yayılmaya başlanıyor ve artık konuşuluyor. Şöyle bir şey diyor bir gün bir mecliste ben aklımda bazı sorular sakladım gelecek bakalım o Muhammed gideceğim karşısına o soruları söyleyeceğim soracağım. Eğer sorulara cevap verirse tamam o Allah'ın peygamberidir ama veremezse ki veremeyeceğini zannediyorum o zaman o bir yalancıdır ve biz onun yalancılığını söyleriz. Soruların ne olduğunu da biliyoruz. Vakit geçtiği için girmeyeyim oralara ama kaynaklarda var. Hatta benim Abdullah İbn Selam'la alakalı derslerde onu söyledim. Oradan da bakarsınız. Aleyhisselatu vesselam efendimiz geliyor. Abdullah İbn Selam tekrardan zihninde soruları canlandırıyor. Aleyhisselatu vesselam efendimize doğru. Kuba'da daha o günlerde ona doğru yürüyor. Daha efendimiz Aleyhisselatu vesselam'ın tam huzuruna varmadan uzaktan bir bakış oluyor peygamberimize. Onun o mübarek ve çesine bakar bakmaz İbn Selam'ın söylediği söz şu oluyor. Ha Resulullah. Bu Resulullah diyor. Niye diye soranlara ya bir bakın bakın şu yüze bakın. Bu yüz yalancı yüzüne benzemiyor diyor. Bir bakış aynen ben İsrail'in mümin sihirbazları gibi onu imana taşıyor. Başına neler geliyor neler aynen o firavunun tehditleri gibi neler nelerle karşılaşıyor onun hayatına baktığınız zaman göreceksiniz. Peki bu nedir teslimiyet dediğiniz şey eğer bu manada güvenin üzerine oturmamış şekilde olsaydı böyle bir netice olur muydu? Abdullah İbni Selam'ın da o mümin sihirbazların da üzerinden bizim alacağımız çok dersler var. Cenab-ı Hak gerçek manada anlayabilmeyi bizlere nasip eylesin. Biraz hızlandıracağım vakitten dolayı. Şimdi benim güzel kardeşlerim teslimiyetin tezahürleri var. Test edelim. Var mı bizde yok mu bizde? Yoksa nereden işi başlatacağımızı öğrendik zaten. Güven tesis edilirse eğer Allah'ın izniyle o da olur. Şimdi... Eğer şunlar varsa teslimiyet var İmanına asla pazarlık bulaştırmaz en başta bu acıtmasına rağmen meşru itaatten geri durmaz teslimiyetin tezahürleri sorumluluklarını yerine getirmemek için bahanelere sarılmaz hiç kimseden dünyevi bir beklenti hesabına girmez İsa ruhunu hayatına hakim kılmaktan imtina etmez. Eğer bir insanda teslimiyet varsa hakkıyla bu beş şey vardır bir daha tekrar ediyorum öneminden dolayı imanına asla pazarlık bulaştırmaz bu çok önemli bir şey mesela demez Allah'ım neden böyle oldu neden böyle olmadı. Neden sorusunu Allah'a sormaz bunu haddi aşmak olarak görür İşine bakar sorumluluğunu yerine getirir netice hesabına girmez gelen bu manadaki musibetlere belalara imtihanlara karşı da sabreder acıtmasına rağmen meşru itaatten geri durmaz sorumluluklarını yerine getirmemek için bahanelere sarılmaz hiç kimseden dünyevi bir beklenti hesabına girmez İsa ruhunu hayatına hakim kılmaktan imtina etmez. Şimdi benim güzel kardeşlerim bir ödev vermek istiyorum size. Bazen veriyorum bazı arkadaşların yaptıklarını duyuyorum. Bazen veriyorum yapmadıklarını duyuyorum. O yapmayanları başka bir hesaba havale ediyorum. İnşallah bu manada bazı şeyleri size yüklemem. Belli şeyleri biraz daha doğru dürüst hayatımızda. Oturtmak adına gayret göstermek adına bir vesiledir. Onun için inşallah biraz bu konuda hassas olun ki burada söylenenlerin biraz daha açılımı sizin çabanızla ortaya çıksın. Birincisine en güzel örnek biraz önce size verdiğim firavunların firavunun karşısındaki mümin sihirbazlar örneğidir. İkincisine en güzel örnek Talut Calut kıssasıdır. Üçüncüsüne en güzel örnek Ashabı Kef kıssasıdır dördüncüsüne en güzel örnek Kur'an'dan konuşuyoruz Ashabı Uhtud kıssasıdır beşincisine en güzel örnek Ashabı Karya kıssasıdır ne olur şu kıssaları bir Kur'an'dan okuyun zaten biraz sonra bir şey de söyleyeceğim bir haftalıkta size bir fasıla vereceğim onun için bir imkan da olacak şu beş tane kıssayı bir şekliyle Kur'an'dan o Teslimiyetin tezahürlerini tespit maksadıyla anlamaya çalışalım. Anladığımız zaman Allah'ın izniyle bazı şeylerin daha farklı bir biçimde hayatlarımıza intikal ettiğine şahit olacaksınız. Allah hepsini hepimize nasip eylesin. Bu hakikatlerin hepsini hayatlarımıza taşımayı da bizlere kolaylaştırsın. Şu son olarak söyleyeceğim şey şu. Hepimiz... Tevhid'i korumakla mükellefiz. Bunu iyice bilelim. Tevhidi korumakla mükellefiz. Teslimiyet dediğiniz şey tevhidin korunmasıdır. Eğer la ilahe illallah kelime-i tayyibesinin hayatımızın tamamına yayılmasını ve sonuna kadar da korunmasını istiyorsak teslimiyeti esas almak, hayatlarımızda diriltmek zorundayız. Bunun içinde İmanımıza ariz olan, imanımıza bulaşan her türlü şüpheden, kuruntudan kendimizi korumak zorundayız. Bunları yaptığımız zaman güven olacak. O güvende bize Allah'ın izniyle imanın ahlakını edindiğimiz için o kaybettiğimiz teslimiyet şuurunu yani tevhidin meyvesi olan o teslimiyeti bizlere kazandırtacak. Şimdi burada son bir noktaya dikkatlerinizi çekip sözlerimi bitireceğim. Bu kadar teslimiyetten bahsettim öneminden söyledim İster istemez bizde bir iştiyak bir arzu oluşuyor ve pusuda bekleyen bazı hainler de bazı menfaat perestler de bazı dünyaya tapanlar da bazı dinlerini sadece menfaat kılan insanlar da ne yazık ki bizim bu güzel duygularımızı başka başka yerlere kaydırarak istimal ediyorlar. Din dediğiniz o önemli alan istismara açık bir alandır. Ve ne yazık ki üzülerek söyleyelim ki ediliyor ediliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki mümin akıllıdır, ferasetlidir. Bir delikten iki kere ısırılmaz. Ne iki kere? Yirmi kere aynı delikten ısırılıyoruz. Halen ısırılmaya devam ediyoruz. Yeter artık ya kandırıldığımız. Yeter. Bizi kimse Allah adına kandırmasın artık bizi kimse peygamber adına kandırmasın Kur'an adına kandırmasın hassasiyetlerimizi mukaddesatımızı kutsal olarak edindiğimiz değerleri birilerine niye kandırma malzemesi olarak verelim yeter artık bu konuda biraz daha uyanık olalım Allah aşkına biraz bakın insanlar ne yapıyorlar eğer din kapısını davet kapısını tebliğ kapısını Birileri ticaret vesilesi edinmişse birileri oradan menfaat sağlıyorsa rant sağlıyorsa daha dikkatli olun ya yazık. Çünkü sadece kaybettiğinizi paranız heyecanınız duygularınız olmuyor. Bu ümmet kaybediyor. Bu ümmet kaybettiği için de zalimlere ne yazık ki gün doğuyor. Allah aşkına mesela bir adam diyelim ki bir ticarethane yapıyor. Ne yapacak bakkal bir bakkal tamam helalinden bir şey kazanacak. İslam'ın değerlilerine ait bir kavramı niye o bakkalın ismi olarak edindir, edindiriyorsun ey Müslüman? Cihat kavramı ne kadar büyük bir kavram değil mi? Adam köfte salonu açıyor cihat köfte salonu. Ya sen bu kavramı niye elaya düşürüyorsun? Belki biz Müslümanlar olarak biraz bu manada uyanık olsak ve tepki göstersek bu suistimallerin önüne geçeceğiz. Eba Eyyub El gibi bir büyük insanın adını adam tatil köyüne koyuyor. Ve Müslümanlar olarak bizim ayağa kalkıp ne yapıyorsunuz? Sen kurban olasın o büyük isme. Sen bu ismi nasıl bu ticarete alet edebilirsin deyip tepki göstermemiz gerekirken ne yaptığımız ortada. Adam bir çiftlik açıyor. Onun adı kibarı çiftlik. Asıl ne olduğunu biliyorsunuz. Söyleyeyim mi söylemeyeyim mi siz bilin. Ahır diyelim ahır açıyor. Arkasına da bir bank ekliyor ki burada iyi paralar döndüğü bir şekliyle oluşsun ve bunun açılışını yaparken Kudüs kırmızı çizgimizdir diyor. Bir Müslüman da demiyor ki kardeşim burada Kudüs'ün ne işi var ya sen niye Kudüs gibi bir büyük kutsalı gelip bu ticarete alet ediyorsun. Allah'tan korkmaz adam sen nasıl bu işi böyle el, el düşürürsün yeter Allah için yeter artık birileri bizi Allah için kandırmasın. Bizim dinimiz mukaddesatımız istismar konusu değildir. Her kim bunu menfaatine, ticaretine ve siyasetine alet ederse Allah onun burnundan fitil fitil getirir. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Ama ben diyorum ki Müslümanlara ya yeter artık yeter. Müminin bir feraseti olur. Artık şu kandırılma meselesinden kalkalım birinin namazı, orucu, sakalı, şalvarı, çarşafı bizi kandırmasın. Ben o insanla ne münasebet yapacaksam ben ona bakarım. Bir adamın namazı benim gözüme batıracakmış gibi reklamını yapmaya başlamışsa ben ferasetli bir müminsem eğer onu uyarmak zorundayım. Kardeşim sen bu namazı Allah için kılıyorsun ya niye benim gözüme sokuyorsun niye başkalarına bunun reklamını yapıyorsun? Sen bunu yapmana gerek yok. Bunu yaparsan eğer bu yüce olan dini ve dine ait olan şeyleri suistimal edersin. İnşallah bu konuda hassas olalım. Ama diğer teslimiyet meselesinde ona buna değil. Falancaya filancaya da değil. Allah'a teslim olma adına bir ufku kazanalım ki o bize tevhid olarak teslimiyeti. Teslimiyet de bize tevekkülü inşallah o tevekkül de bize iki cihan saadetini kazandırmış olsun. Allah o ufka bizleri eriştirsin. Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun. Amin. Şu aziz ve mübarek günleri bu manada o ufka erişmenin vesilesi kılsın. Amin. Ve bizi bir an önce o teslimiyet noktasındaki çizgiye vardırsın ki Allah'a gerçek manada kul olma mutluluğunu saadetini bize tattırmış olsun. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. الفاتحة